Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakireleri Gökşen Şahin Doğa'dan Bitiriyor Günaydın Gökşen günaydın, günaydın. günaydın Evet Günün e... konusu belli herhalde 3. günündeyiz Doha'da pazartesi başlayan ve 7 Aralık'ta sona erecek olan Birleşmiş Milletler 18. KOP diye adlandırılan Taraflar Konferansı'nın 2. gününde akşam saatlerinde de Türkiye'ye büyük bir ödül geldi galiba ondan biraz bahseder misin bize? Evet Türkiye ikinci kere alıyor. Günün fosil ödülünü aldı Türkiye. Bir anlatalım kısaca günün fosil ödülü ne demek diye. E, i̇klim Eylem Ağı, Camp, yani Climate Action Network tarafından veriliyor bu ödül. E, Climate Action Network dünyada 700'den fazla iklim değişikliği konusunda çalışan sinir toplum kuruluşunun e, bir şekilde üyesi olduğu, parçası olduğu bir ağ aslında. Bu ağ tarafından 999'dan beri veriliyor bu ödül. Ve kime veriliyor? Ona bakarsak müzakereler boyunca müzakereleri sıkayan veya müzakerelerin gerektirdiği şekilde davranmayan ülkelere veriliyor. Ee, Durban'da geçen yıl Türkiye ilk defa gün okusuyla ödülünü almıştı. Fonlardan yararlanmak isteyiz bittim değişikliği konusunda gelişmekte olan ülkelere verilen fonlardan yararlanmak isteyiz net bir e, hedef mutlak sere göz azaltma hedefi almadığı için verilmiştir Bu yılda Kömür yüzünden verildi. Hatta verilme e, bunun duyurulma başlığı da ilginçti. Türkiye'nin kömürle olan aşkı gittikçe fosile dönüyor diye bir başlıkla evet. e, günün fosil ödülü Türkiye'ye verildi. Benim buna e, evet. ufak bir tercüme e, katkıda bulunmak istiyorum. Tabii tabii. Türkiye'nin kara kömüre kara sevdası şeklinde <gülüyor> çevirirsek daha da divan edebiyatına da bugünlerde çok gündemde kanuni dolayısıyla zaten şairli şiirleriyle de ve kömüre kara sevdası Türkiye'nin ödüllendirilmiş oldu. Evet, e, zaten verilme maddeleri açıklandı. Dünyadaki küresel kanun yatırımlarında dördüncü ülke Türkiye, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'dan sonra dördüncülüğü almış durumda. Buna rağmen Enerji Bakanlığı'ndan bir müsteşarın bu yıl yaptığı açıklama vardı. 2012'yi kömür yılı ilan ediyoruz. Olabildiğinde kömüre yatırım yapacağım ve yerli kömürü sonuna kadar kullanacağız diye. Küresel kömür yatırımlarında dünyada dördüncü olması, buna rağmen hala 2012 kömür yılı ilan etmeye devam etmesi ve bütün bunları yaparken E, Kyoto protokolü kapsamında ekbir üyesi ekbir ülkesi olmasına rağmen mutlak seyrede azaltı medefini belirlememesi e, belirtmemesi ve ikinci hükümlülük döneminde de bir azaltı medefini belirtmeyeceğine dair açıklamaları sebebiyle verildi ödül Türkiye'ye ilginç bir törendi tabi ki onun verilmesi bir Türkiye biliyorsunuz müzelselerde çok fazla söz almıyor gerek e, açık oturumlarda ne dediğimiz oturumlarda Müzakere salonunda daha ziyade birebir görüşmelerde Türkiye daha ziyade konuşuyor. Oralarda söz alıyor. Dolayısıyla böyle bir tören esnasında siz de önceki deneyimlerden biliyorsunuzdur. ve yüzlerce kişi toplanıyor o alanın etrafına. Ve bir bakındılar etraflarına ödülü verirken. seslendiler onu dediler ki yok kalabalıkta Türkiye pek görünmez. O yüzden herhangi birini çağırdılar oradan. Dediler ki sen gel sen gel yani. Evet. çok da fark etmez zaten arasak da bulamayacağız şu an Türkiye'yi diye evet görünürlüğü olmayan bir ülke zaten yani bu görüşlerde halbuki şeyde açıklamada da yani hem tıkıyor sorumluluk almaktan en fazla kaçıran ülkelerden biri hem de görünürlüğünü en düşük seviyede tutmaya çalışıyor yani çok Bir, yani hem kömür yılı ilan ediyorlar sonra da iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz fena fena halde uluslararası fonlardan daha fazla da talep ediyoruz diyorlar bu da şaşkınlık yaratıyor tabi evet dolayısıyla bugün zaten ekobültenlerini dün konuşmuştuk birazcık ekobültenlerinde günün fosili olarak Türkiye'ye yer aldı dolayısıyla Hani ben yolda yürürken Üzerimdeki yakakartımda Türkiye'den geldiğimi fark edenler Aha, bir şey kuracaktım diye durdurup yavaş yavaş Türkiye ile ilgili sorular sormaya başladılar. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten e, bu açıklanan raporlarla kümbür yatırımlarda dünyada dördüncü olması üzerine bir dikkat çekmişti. Şimdi e, fosil, günün fosil özgürlüğüyle herhalde gittikçe daha çok dikkat çekecek gibi görünüyor müzakerelerde. Dolayısıyla bunu da e, umarım Türkiye'nin sere gazı azaltma hedefi alması gibi bir sonuçla sonlanır. Ve Türkiye sosu yakıt olan bağımlılığını azaltıp daha e, iklim dostu olan yatırımlara doğru yönelir diyebiliyoruz. Evet bu arada şeyi de belki eklemekte yarar var. Ee, Kalkınma Bakanı e, şimdi adını e, hatırlamıyorum. Cevdet, Cevdet Yılmaz. Ha, Cevdet Yılmaz'ın da gerekli olan her şeyi mücadele için iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli olan her şeyi şimdiye kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapmaya daha da hızla yapmaya devam edecektir diye de bir pek gerçekleri yansıttığını düşünmediğimiz açıklaması oldu. Bu Doha ile ilgili olarak konuştu iklim görüşmeleri açısından. Evet. Yani umarım gerçekten iklim dost olan her şey yapmaya devam ederler ama şu an yaptıklarının iklim dostu olmadığını fark edip iklim dostu şeyler yapmaya devam ederlerse bu konu daha olması gerektiği yönde ilerler diye düşünüyorum. Çünkü yani bugün örneğin ABP grubu dediğimiz yani Durban Platformu'nun çalışma grubunun toplantısı var. Bu uzun süreli ve bağlayıcı anlaşma görüşülecek orada Dolayısıyla o yüzden bütün sivil toplum kuruluşları heyecanlı ve bugün e, yuvarlak masa toplantıları görüş alışverişi yapılacak. Dolayısıyla nasıl olması gerekenle Var olan arasındaki fark yani ülkelerin yaptıklarıyla biz şu an 4 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyoruz. Ama bütün bu ülkeler süresel iklim ve eşik, küresel sıcaklık artışı 2 derecenin altında durdurmaya imza atan ülkeler. Dolayısıyla nasıl kendi hedeflerini bir yukarı seviyeye taşıyıp bu iki dereceye gelebilirler. O konuşulacak bugün. Dolayısıyla ülkelerin ne diyeceği aslında biraz daha sosyaller ortaya çıkacak gibi. Ülkelerin ne diyeceği, sebeplerini nasıl arttıracaklarını söyleyecekleri bütün bunlar bugün net olarak görünecek gibi görünüyor. Artık buradaki görüşmelerin biraz daha olgunlaşmasıyla da Bakanlar toplantısına doğru yavaş yavaş işler biçimlenmeye başlayacak. Evet, Gökşen benim bir sorum var. Bu e, günün fosili seçilirken ikinci bir ikinci de seçilmişti. Bu da Avrupa Birliği olmuştu. Avrupa Birliği'nin bu ödülü almasındaki sebep neydi peki? Ee, Avrupa Birliği'nin ödülü almasındaki sebep e, Avrupa Birliği'nin dün, pardon bir önceki dün, ilk gün bir ödül verilmişti. O biraz ironik bir ödüldü. Orada denmişti ki tebrik ederiz siz 2020'deki hedeflerinize 2010 yılında ulaştınız zaten seragazı azaltın hedefinize. Bu biraz uyarı niteliğinde bir ödüldü. Çünkü e, Avrupa Birliği 2020 yılına kadar küresel sera seragazı salımlarını %20 azaltmayı öngörüyordu. Ama 2010 yılında zaten %17.8 azaltmıştı. Dolayısıyla bir 10 yıl önden gitmişti gibi bir şeydi. Evet, 10 ee, yıldan bu, beri de hiçbir şey yapmamış değil mi ondan sonra? <gülüyor> evet ondan sonra da hiçbir şey yapmamıştı. Bu biraz uyarı niteliğindeydi. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının istediği şey bu %20 azaltım ödesinin yanı %30'a taşınması ve önümüzdeki 8 yıl boyunca da 10 yılda %17 yapabilen Avrupa Birliği mutlaka ki e, önümüzdeki 8 yıl içinde %10 da hastalık azaltımını başarabilir Çünkü ciddi yenilebilir enerji yatırımları yapılıyor. Dolayısıyla hedefin %30'a taşınması için de dün de e, Alfa Birliği ile hem birebir yapılan görüşmelerde hem Alfa Birliği'nin açıklamalarında Alfa Birliği sere azaltı azaltın hedefinin %30'a taşınmayacağını açıkladı. %20'de kalacaklarını söyledi. Dolayısıyla ikincilikte e, 10 yıldan beri hiçbir şey yapmayıp daha bir 10 yıl daha hiçbir şey yapmayacağını söylediği için Alfa Birliği'ne gitti. Evet peki bir de e, genel olarak şimdi bu üçüncü günde e, yeni raporlar da bir, bir arkasından gelmeye devam ediyor anladığım kadarıyla benim. Yani e, her türlü bilimsel raporun işte bu iklim e, zirvesi toplantısında ya da iklim e, görüşmeleri çerçeve anlaşması e, görüşmelerine öncesinde bu e, Birçok rapor bir arada gelmeye başladı. Şimdi mesela elimde şey de görüyorum bir tane e, UNEP'in açıklamasında sonra e, Policy Implications of Warming Permafrost diye bir şey var ve dolayısıyla bu da e, permafrost denen sürekli donmuş tabakanın çözülmesiyle metan e, gazının çıkması. Bunun da e, çok daha, hesaba daha önce hiçbir hesaba doğru hesaplanamadığı için katılamayan hesaba katılamayan metan meselesinin çok büyük bir problem olacağını da tekrar söylemişler dün bildiğim kadarıyla evet. böyle raporlar var bir de ilginç bazı haberler de geliyor raporların dışında mesela e, süpermarketlerde Noel e, alışverişi için İngiltere'den bir şey var Guardian'da çıkan bir haber var onlar da başka bir dergiden almışlar aslında Ee, ve e, süpermarketler e, ithalat e, zorunda kalacaklarını sebze çünkü bu gerek e, İngiltere'de ve Galler'de yaşanan sellerden son sellerden hem de kötü e, mahsulden dolayı eksik kalan mahsulden dolayı. Evet bu sellerden ötürü 900 sular altında kalmıştı 3 de e, insan hayatını kaybetmişti. Ve evet. etkileri de bu şekilde görülmeye başlandı. Bu tip raporlar gelmeye başladı galiba. Biz e, dolaylı kaynaklardan alıyoruz. Belki senin gözüne çarpan e, bir açıklama olmuştur diye soralım dedik. Ee, yani çok net raporlar gelmeye devam ediyor. Dün de sözünü etmiştik. O gelen raporlar geldikçe, herkesler yaşanmaya devam ettikçe an be an bizim iklim politikanız bu mu diye burada bir fotoğraf gösterisi yapılmaya devam ediyor. Bir de açıklanan o raporlara bir tane daha eklemek gerekirse dün açıklanan ve burada bir tartışma yaratan raporda e, German Watch'un raporuydu. Mesela şey. İklim Riski Endeksi e, 2013 açıklandı. 2013 yılında kimin 1992 ile 2011 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı felaketlerden en çok etkilenen ülkeleri açıklıyor. Ve önümüzdeki yılın öngörülerine yani iklimsel öngörülerine göre 2013 yılında kim e, bundan daha çok etkilenebilir onlara değiniyor kısaca. Rapor çok kapsamlı ben tamamını okuma fırsatı bulamadım henüz ancak e, büyük burada ses getirdi Çünkü çok net olarak dünya haritasını orta, ortaya seriyor ve diyor ki yani, harekete geçmeyen siz, siz, siz, siz ülkeler aslında bundan en çok etkilenenlersiniz Dolayısıyla bu sivil toplumda ve ülkelerde de böyle bir ürpermeye sebep oluyor. Onların harekete geçmesini sağlamak için böyle bir küçük tetikleyici nokta oluyor. Ama zaten burada yapılan her konuşma bizim sözünü ettiğimiz Birleşik Devlet Çevre Programı'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı rapor, Dünya Bankası'nın 4 derece raporu gibi raporlara dayandırılarak yapılıyor. Dolayısıyla o raporlar bize bilimsel veriyi veriyor, öyle diyebiliriz. Ama buradaki politik iradeyi e, dürtmekle ve müteltmekle beraber hadi hep beraber harekete geçelim diyecek kadar e, tetikleyici unsur olamıyor. Olamıyor. Burada e, Dünya Bankası raporu dedim. Ben de o konuyla ilgili bir ufak eklemede bulunayım. E, şöyle e, Dünya Bankası'nın e, mesela raporu hakikaten bir distopya, bir cehennem senaryosu gibi Evet. Ee, ama e, ve özellikle de mesela şeye baktım, e, Akdeniz işte ve Orta Doğu Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede daha da e, yüksek olacağı, yani ortalama 4 derecelik bir artış, e, dünya için büyük bir felaket olacağını söylüyor raporda. Yüzyılın e, sonuna doğru, hatta belki 2060'a kadar da geri çekiyor artık, onun o da dikkat çekici raporda. Yani 2060 yüzyılın sonundan çok önce yani o yüzyıl ortasından biraz sonra denk geliyor. Ve 4 derecelik bir sıcaklık artışına dayanamayacaktır dünya diyor ortalama. Fakat aynı raporda şeye de bakınca insan daha da çarpıcı sonuçlarla karşılaşıyor. Türkiye'nin de tam ortasında yer aldığı Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey yani Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde 6 dereceye kadar Kuzey Afrika bir de bu üç bölgenin de tam ortasında yer alıyor Türkiye'de. Bir hepimizin bildiği gibi 6 derecelik bir artış öngörülüyor yaz yaz sıcaklıklarında. Bu da e, yani zaten ekstremlerin aşırı e, hava olaylarının dayanılmaz şeyine e, yol açacağı e, aşikar. Buna rağmen de Dünya Bankası'nın kendisinin de Böylesine bir rapor imzalamış olmasına rağmen mesela Kosova'daki Niyit kahverengi kömür denen en pis kömür şeyini destekli kredi verdiğini de fonladığını da ve Güney Afrika'da dünyanın en büyük kömür yakıtlı şeylerini de tesislerini de gene fonladığı da biliniyor. Böyle şeyler de yapılabiliyor. Hatta Son 5 evet, yıl içinde 40 kat. Dünya, dünya. Evet, hem de tam 5 kat arttırmış son 2 yılda Dünya Bankası. Son 5 yılda 40 kat arttırmış kömür fonlamasını. Bir de böyle acayip bir rüyakar 200'lü tavırlar var yani. Ya, tam da onu diyorum işte bilimsel, bilimin söyledikleriyle burada yapılanlar yani bilimin söyledikleri buradaki insanları evet haklısınız çok kötü bir yere doğru gidiyoruz dedirtiyor ama politik irade işte bir sürü farklı sebepten dolayı onlara girmeyelim o zaman başka bir e, siyaset bilimin dersine girmek zorunda kalacak bir sürü başka sebepten dolayı e, bilimin gerektirdiklerini yapmaya itemiyor. Dolayısıyla Dünya Bankası da durumun ne kadar kötü olduğunu farkında. Buradaki diğer birçok ülke gibi. Ama bununla ilgili gereken önlemleri yapmıyor. Örneğin Amerika'nın e, Obama seçildikten sonraki söylemi Amerika Birleşik Devletleri'nin mizakerelerdeki ilk günkü tavrını etkiledi. Ancak şu an buradaki müzakere heyeti çok da Obama'nın seçim sonrası e, zafer konuşmasındaki gibi e, politika izlemiyorlar. İkinci günde hemen teorileri değişti. Dolayısıyla işin bir de politik tarafı var ki orada çok daha birbirine girişken olan ilişkiler bizim istediğimiz sonuçların yani gerçekten gezegeni kurtaracak sonuçların el, işte ortaya çıkmasını engelliyor. Dolayısıyla işte ben hep bunu söylüyorum yani insan ömrü bence gezegenin gezegene ne yaptığını anlamak için çok kısa. Evet. Dolayısıyla biz 5 yıllık politikalarla devam edince önümüzdeki binlerce yıllık nesli etkileyerek yarınımızı kurtarıyoruz ama öbür günü öldürüyoruz Öyle. evet bu konuyu konuşmaya tabii devam edeceğiz Gökşen çok teşekkürler senden sonra da hemen videosundan küçük bir kesitte Türkiye'nin günün fosili ödülünü aldığı videodan da birkaç ses dinleterek bunu kapatacağız herhalde Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Başka eklemek istediğim bir şey var mıydı? Yok. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi, çok, çok teşekkürler. Görüşürüz. görüşürüz. Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakireleri